editör Seva Şahin. Timuçin Oral anlatıyor. Maziyiyle hesaplaşma. 5 şehir. Merhaba bu konuşmayı Sanat Kritik adlı platformda Ağustos ayında yer alacak Yaz Sıcanda başlıklı podcast serisi için yapıyoruz. Bu serinin ilki Ahmet Hamdi Tanpınar'a ayrılmış. Ben de size onun 5 şehir isimli kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Önce biraz beş şehirden bahsedersek, ilk kez 1946'da yayımladığı ve hucusi Yahya Kemal'e ithaf ettiği bu kitabında Tampınar yaşadığı beş şehri, yani Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u anlatıyor. Yaklaşık 226 sayfalık kitap boyunca işte dizine ön sözü çıkarırsak Ankara için 13, Erzurum için 14, Konya için 38, Bursa için 24, İstanbul için de 82 sayfa ayrılmış. Burada yalnızca şehirler değil, şehirlerle ilgili duygular, zaman zaman da bir takım tarihi olaylar söz ediliyor. Ahmet Hamdi ön sözünde Beş şehrin asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur der. Aslında bununla e, şehirleri nasıl anlattığında bir parça tanımlamış oluyor. Hem şeylere ilişkin gözlem ve duygularını hem de daha önce de dediğim gibi başka yerlerde kolayca rastlayamayacağımız bazı tarihi olayları ve ayrıntıları yazıyor. Şimdi size okuyacağım bölüm İstanbul Şehri içinden ve 182. sayfada yer alıyor. Tarihi bir olayı anlatıyor. 4. Murat'ın İslamı Yahya Efendi, 4. Murat'la uyuşabilen nadir insanlardandır. Kibar, zarif, sabırlı, daima otoriter, elinde imkan oldukça müsamahalı ve anlayışlı, birinci sınıf saray adamı olarak daima gözde yaşadı. Devrini avcunun içi gibi bilen insanlardandı. Yahya Efendi'nin zamanında İstanbul Şivesi kendisini bulmuştu. Vaka şehirde iki asra yakın bir hayatımız vardı. Fetihten beri yerleşmiş vezir ve uleman hanedanları, zengin tüccar aileleriyle bütün bir gelenek ve terbiye kurulmuştu. Yeniçeri bile İstanbul Külhan Bey'si olmaya başlamış yani hususi bir not kazanmıştı. İmparatorluğun dört tarafından gelen insanlara şehir pota vazifesini görüyor, süzüyor, değiştiriyor ve bilhassa diliyle zapt ediyordu. Türkçe ile Aruz'un o kadar rahatça kaynaştığı Yahya Kemal'in çok sevdiği Neler Çeker Gönül Söylesem Şikayet Olur Mısra'ı onundur. Naima, Yahya Efendi'ye dair bir yığın fıkra anlatır. En güzel ve devri için manalı olanlardan biri de Şeyhülislamlığından sonra yakın dostlarına söylediği ''Riyakar insanların bazı iyilikleri bulunduğunu şimdi anladım'' sözüdür. Halk riyayı seviyor. Mürahiye olmayandan ne korkuyor ne de utanıyor. Onun için başlangıçta yüz vermediğimiz bazı mürahiyeleri sonunda yüksek vazifelere getirmeye mecbur kaldık diyen hakim Şeyhülislam riyayı ''Şerrin gizli menzilidir'' diye tarif eder yerden çok ayrı bir davranış. Bu satırları ve benzerlerini okurken insanın Osmanlı tarihi için gizli din ve gizli ahlak diyeceği geliyor. Şurası var ki Yahya Efendi'den çok evvel Riya cemiyet hayatında asıl rolü olan ithama başlamıştı. Evet aslında bu metnin üzerinde çok da da gerek yok. Kendisini gayet iyi anlatıyor. Ee, aralıklarla üç kez göreve gelerek 11 yıl Şeyhülislamlık yapmış Yahya Efendi'nin söylediklerinin günümüzde de hala geçerli olduğunu söylemem aslında yeterli olacaktır. Ee, bu metnin aklıma gelmesi aslında 1-2 yıl önceydi galiba. Yerel bir gazeteden alıntıyla yapılan bir paylaşım dikkatimi çekmişti. Riyakarlık 200'lük başlıklı yazı da toplumun son zamanlarında çok rastladığımız en kötü alışkanlık diye bahsediliyordu riyakarlıktan ve bunun neden alışkanlık olduğuna değinilip sonradan önceki zamanlarda böyle bir durumdan söz etmek pek mümkün değildi diye bitiyordu paragraf. Oysa ee, biz burada riyakarları devletin en üst mertebelerine ne amaçla getirdiğini üstelik şerrin gizli menzili diye tarif ettiği riyakarlara bu payeyi Yahya Efendi'nin nasıl verdiğini anlattığı bu bölüm e, bence çok e, çok anlamlı günümüzde. Sözü yine Ahmet Hamdi'nin kendi sözleriyle bitirirsek. E, Mazi daima mevcuttur kendimiz olarak yaşayabilmek için onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz. Beş şiir işte bu hesaplaşma ihtiyacının doğurduğu bir konuşmadır. Teşekkür ederim. Sanat Kritik Sunar. Yaz sıcağında bir esinti Ahmet Hamdi Tanpınar Dergah yayınlarının katkılarıyla